Şimdi bakın şurada bir Ömer Ziyahettin Dağıstan Hazretlerinin bir fetvası var. Fetvalar adlı kitabında diyor ki, son devrin büyük fakihlerinden bu zat. Kendisine manevi kir ve bulanıklıklardan azade, kalbi selim, şuara suresinde kalbi selimden bahsediyor. İhsan edilmeyen kişinin kamil bir şeyh ve mürşitten gönül hastalıklarından kurtulma çarelerini öğrenip uygulaması vaciptir. Bir daha söylerim. Bu çünkü bir hüküm. anası hüküm gibi mesela. Vaciptir ifadesi hükümdür yani. Böyle herkes önüne gelen bu vaciptir, bu farzı, bu sünnettir diyemez. Allah'ın haram kıldığını helal kimse kılamaz. Helal kıldığını haram kılamaz. Allah adına kimse hüküm veremez. Nereden çıkarmış bu hükmü? Ona sormak lazım. Ama tabii ki bir önce okuduğumuz ayette vesile arayın Allah yolunda, nefisle mücadelede yöntem arayın diyor ya. Yapışın bir vesileye. Bu tehlikeli güzergahta sana yol gösteren olsun. Yoksa çok haramiler var bu yolda, yol kesiciler var, şeytan var, iblis var, insan şeklinde girmiş şeytanlar var. E ondan ötesi en büyük şeytan ve düşmanın içinde nefsin var. Sureti haktan gözüküp seni tepetakta getirebilir yani. Bu oyunları keşfeden, açığa çıkaran, buna karşı mücadele yöntemlerini sana verecek olan kim? Bütün bu engelleri kendi hayatında uygulanmış, tatbik etmiş yol gösterici müşid şey işte. Müşidin görevi o kendi nefsinde uyguladıklarını yöntem ve taktik olarak sana bak ben bu yolları geçtim bunları bunları açtım demez ama o tecrübesini sende sen kötü tecrübe yaşamayasın diye göster buna minnettar olmak lazım değil buna teslim olmak ne kadar insan için kurtuluş vesilesi işte kurtuluş vesilesi diyor ayette de mücadele edin vesile bulun ve kurtuluşu ve işte Ömer Daestani Hazretleri de buna benzer ayet ve hadislerden çıkarttığı hüküm şu Diyor ki kişinin kamil bir şeyh ve müşritten gönül hastalıklarından kurtulma çarelerini öğrenip uygulaması vacip.